26 suresi 227 ayetini okuyarak, işte bu ayette geçen, salih ameller işleyen, Allah'ı çokça ananlar ve zulme uğratıldıktan sonra kendilerini müdafaa edenler, den maksat sizlersiniz, buyurdular.